Merhabalar ben Ayşe Çavdar. Ben İşter Gözaydın. Açık Radyo'da Yasaların Ruhu programındasınız ve konuğumuz geçen hafta olduğu gibi Turgut Tarhanlı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bu sıralar e, Turgut Tarhanlı ile geçen hafta gezi e, sürecini konuşmuştuk. <gülüyor> Daha doğrusu gezinin nasıl bir süreçsizliğin sonucu olduğunu konuşmuştuk. Bu haftada başka süreçle aslında şu süreç kelimesini bir konuşalım. Süreç ne demek? Süreç ne demek? Sizin için bir hukukçu olarak ikinize de sormak istiyorum. De, bir hukukçu için süreç ne manaya gelir? Ee, yani şimdi hukukta tabii farklı e, hukuki işlemler var. Eylemler var. Hı. Yani hukuki anlamda değer taşıyabilecek ilişki biçimleri var. Hı hı. E, bu ilişki biçimlerinin kurulmasıyla ilgili o İlişkinin, iletişimin kendisini bu kurumsal olabilir, bireysel olabilir, bir toplulukla kurum, bir toplulukla birey, birey, birey vesaire vesaire olabilir. Ee, nasıl bir e, hani tasarım içerisinde kurulduğunu e, anlamak lazım. Şimdi bu tabii biraz daha belki hukuka girdiğimiz zaman aslında işlerin alanı o ama e, ben ona pas atayım. Belki oradan da ondan da bir yorum gelebilir. Türkiye'de şimdi en önemli yani birey ve devlet işlerini konuşacaksak anayasayı vesaire tabii bir insanın bir bireyin idareyle olan ilişkileri var. Bunu çok güzel böyle grafik bir biçimde resmeden bir yaklaşım var. Mesela hep de burada şey şimdi tabii başka türlü de oluyor bu vergi ödemeleri falan ama eskiden işte vergi dairelerine gidip yine de var tabii insanlar parasını oraya da yatırıyor vergisini falan. Vezne'ye gidiyorsunuz. Şimdi orada Vezne'de bir kamu ajanı oturuyor. Yani bir devlet görevlisi, kamu görevlisi oturuyor. Genelde ne olur Vezne'lerde? Önde bir paravan olur, bir separatör olur. Cam levha, onu ayırır sizi ondan. İşte bir de onunla sizin aranızda bir e, iletişim kurabileceğiniz ya delikler vardır ya bir açık küçük alan vardır falan. Şimdi bu küçük alanı çok o açıklık alanına sesin ulaşabileceği, çok dipte böyle yap, eğer açmışlarsa siz orada yurttaş olarak aslında bir ödevinizi bir hak vatandaşlık ödevini yerine getiren bir kişi olarak belinizi bükerek bile eğilerek e, o devlet e, ben de şu anda eğiliyorum. Çok Sesim doğru. gitmedi inşallah. E, eğilerek o devletin temsilcisi karşısında durursunuz. <gülüyor> sembolik Şimdi, Sembolik olarak baktığınız zaman <gülüyor> bunun profilden grafik görüntüsünü göz önüne getirin. Bakamında oturan bir kamu görevlisi ve karşısında belini bükmüş bir yurtta. Şimdi bu mesela kötü bir tasarımdır. Burada kötü bir niyet olmayabilir ama bu kötü bir tasarımdır. Aynen Türkiye mahkemelerindeki savcının yargıcın yanına oturması gibi ona marangoz hatası derler. Ama öyle bir marangoz da yok ortada bir şekilde yapılmış. <gülüyor> o süper şey ediliyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta bu mesela kötü bir tasarımdır. Bu sadece... Tabii mobilya vesaire tasarımı değil bu aslında zihniyet bakımından oradaki o asimetriyi görmeyen bir tasarımdır. Şimdi bizim dolayısıyla olması gereken yani iyi bir yönetişim açısından baktığınız zaman o insanların eşit durabilmesi lazım. Bunu çeşitlendirmek mümkün orada engelli de gelebilir. O zaman yerlerde sürünmesi lazım. Benim bir öğrencim engelli bir çocuktu fiziksel engelli tekerlekli sandalye ile vergi ödemesi yapması için protesto etmek için arabadan inip tekerlikli sandalyesinden inip merdivenleri sürünerek çıktı bunu protesto etmek için çünkü başka bir yol yok yani çıkabilmesi için gerçek bu yani o zaman siz düşünün o vergi dairesine girişti Onun da bu tesadüfen öyle bir örnek yani e, bir biçimde hani biz devlet karşısında o idare karşısında sürünerek ona ulaşmak zorundayız bu şimdi ciddiyetle düşünülmesi gereken bir şeydir. Demin e, İşdar'ın da sözüne ettiği o katılım meselesi açısından hı. baktığınız zaman. Hı hı. E, dolayısıyla süreç yani o ilişki kurma süreci nasıl hı hı. bir tasarım içinde kurulması gerekir? Bir. iki. E, bunu işler daha iyi bilecektir. E, demin söyleyeceğim oydu aslında. Devletin idari aygıtlarının, Nasıl bir süreç içinde yani nasıl bir usule tabi olarak ilişki kuracağı Türkiye hı hı. yurttaşlarıyla e, buna dair bir kod hazırlığı yapıldı. Yıllar yılı 90'lı yıllarda bu 98 yılında bitmişti. idari usul kanunu. Hı hı, hı hı. İdari usul kanunu yani idarenin devletin kolu bacağı olan aygıtların... E, bu tür ilişkilerinde nasıl bir sürece tabi olarak çalışacakları, işleyecekleri meselesi. Sene 98, sene 2013, 15 yıldır bu kanun yürürlüğe giremedi yani kesinlik Devlet kazanamadı. Bu Tabii ki belli bu konuda bir konuda müsaade ben bir bırakayım. anekdot hemen anlatayım bu kanunun hazırlanma e, süreci çerçevesinde e, Türkiye'de bu alanlarda çalışan ağırlıklı olarak idare hukuku uzmanı olarak addetilen kişiler Ankara'da bir toplantıya davet edildi. E, yapılmak istenen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki adıyla e, gün ışığı yasası hmm. denilen e, Sanshine Act, Act e, şey e, şeffaflığı bu e, Turkut'un bahsettiği süreçleri vesaire... İyi e, şey yapan içeren iyi yönetişimle e, amaçlayan bir e, düzenleme hukuki düzenleme. Şimdi e, çok anlaşanlı bir gayet lüks bir otelde üç gün boyunca büyük sayıda insan ağırlandı. Herkes toplantılara girdi. Yedirildi içirildi. Orada masraflar edildi o insanlara. Ve o insanlar bir takım toplantılarda zaman hı hı. E, sarf ettiler. Üçüncü günün sonuydu. Üç gün sürdü. Üçüncü günün sonunda e, bir kapanış e, toplantısına e, içişler, dönemin iç işleri... Bakanlığı e, müsteşarı geldi ve kapanış konuşmasında dedi ki bizim hazırladığımız bir tasarı var. Şimdi. <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> bir buldun? ironi bu. Yani <gülüyor> üç gün... <gülüyor> Bu devlet bizlere niye o masrafı yaptı? Biz niye o zamana harcadık? Mış Harcamak gibi, diyorum. Mış gibi. Yani üstelik, eğer böyle bir tasarım var, tasarı vardıysa biz niye onu tartışmadık? Üstelik tasarının ilgili olduğu konu da usul ve süreçle usul ilgili. Usul, süreçle ilgili ve şeffaflıkla ilgili. Yani... Bundan daha öte bir şey söylemeye gerek yok. Hani yoruma ihtiyaç yok denilen şey bu olsa gerek. Şimdi Varan bir Bir şey daha ilave tabii edeyim lütfen. müsaade et. Ee, burada tabii çok önemli olan bir şey var. Ee, devlet anlayışı yani devlet felsefesindeki anlayış meselesi. Eğer sen... Bir kamu kudreti atfediyorsan e, bir yapıya devlet dediğimiz yapıya ve onun karşısında hizmet alan yani bir şekilde yönetilen diye bir diğer kitleyi kabul ediyorsan orada e, çok ciddi bir eşitsizlik söz konusu. Ha olması gereken bunun bir sözleşmesel anlayış olması yani son dahilde ya, evet bir şeyle e, bir e, hizmet konusunda. E, Kamu hizmeti denilen alanı düzenleyenle bu hizmetten faydalananlar zaman zaman birbirinin içine de girebilir bunlar tabii ki. Her birimiz gündelik yaşanlarımızda da ne kadar başka pozisyonlarımız olsa da siyasetçi olsak da şu olsak da bu olsak da gündelik yaşanlarımız var her birimiz birey sonunda. Dolayısıyla önemli olan bunu beraberce bir sözleşmenin nedir sözleşme? Sözleşme iki tarafın eşit ...olarak kabul edildiği bir yapıdır. Eğer sen devleti... ...bu sözleşmesel esasın dışında... ...daha yüce bir yerde... ...daha... Kudrete sahip bir yapı olarak kabul ediyorsan tabii sonuçları bu şekilde olacaktır. Oysa süreç dediğin karar almaya yönelik bu karar bir e, düzenleyici işlem olabilir, bir e, sübjektif kişisel işlem olabilir. Bir idari e, şeyin, bir hukuki işlemin, bir hukuki e, sonucun ortaya çıkabilmesi için e, olması gereken işlem. Bir i̇lişki e, aşamalar, biçim, ha, evet. e, ilişki biçimidir, aşamalar e, silsilesidir. Bunun dışında, e, yani bunun da tarafların, ilgililerin katılımıyla olmasından başka hiçbir şey söz konusu olmaması gerekir. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İkiniz benim ölümü patlattınız şu anda. Niye? Korkudan ölüyorum. <gülüyor> Çünkü bir idari, idari usul yasasına e, bu şekilde muamele eden bir e, anlayışın diyeceğim. Anayasa yapması söz konusu arkadaşlar. <gülüyor> e zaten onun Bu içinde Bu anayasa olamıyor. süreci ne olacak? <gülüyor> Orada da mesela şu oldu işte biz de kendi çapımızda hazırladık teklifimizi. Yani halkın bireylerin tekliflerini, önerilerini veya işte proje kendi planlarını hazırladıkları çalışmaları aldı meclisteki o komisyonu sekretaryası. Ve dikkate de alıyorlar gördüğüm kadarıyla. Ama hı hı. şimdi başka bir şey var aslında. Anayasa hazırlık sürecini e, bu konuda e, çalışan e, özellikle otoriteler, e, literatürde şöyle bir tanımla açıklamak mümkün. Civic education diyorlar. Hı, yani anayasa da. hazırlık süreci bir civic education. Yani bir, bir tür yurttaş olmayı da öğrenme süreci gibi. Çünkü... Yani işlerin demin sözüne ettiği o akit diye düşün bakmak gerekirse bir tür o aktin bir tarafı iseniz veyahut bırakın akit bir tarafa belki yurttaşlar olarak siz ben de varım diye biliyorsanız yani bugün Gezi Parkı'ndaki halkın ben de varım diye bilmesi Anayasa anlamında da biz de varız ve anayasa sürecinde denilebiliyorsa ve bunun da aşama aşama bazı hatalar da yapılabilir. Tartışılabilir de görüş farklılıkları da çıkabilir. Bunlar Hı -hı. da olabilir. Ama önemli olan bir ortak hedefe ilerleme arzusudur ve Hı -hı. tahayyülüdür. Buna uygun bir ortam var mıdır meselesi? Şimdi buna uygun bir ortam var mıdır meselesi acaba ilerlediğimiz e yol... Ee, engebeli midir, taşlı topraklı mıdır inişli çıkışlı mıdır, derelerden bayırlardan mı geçeceğiz hı hı. sorusunu sormaya gerektiriyor çünkü bu süreç nasıl anlam kazanır? Hak ve özgürlüklerle anlam kazanır. Bazı konuları anayasa üzerinde tartışmanızın suç olarak telakki edildiği yasal düzenlemelere biz bugün sahipsek ki sahibiz hı hı. bu anayasa üzerinde konuşabilmenin e, ve o Güzergahta ilerlemenin yolu demek ki uygun bir yol değil yani bu, burada çok zaman alırız biz yürümek için ya da ne olup bittiğini bilemeden hani yürüyormuşuz zannederiz bir şeyler de yapılabilir hani bu şey gibi bir tür hani açlığınızı giderirsiniz de kötü bir yemek yersiniz toksunuzdur ama yani hani bunu da niye dir. yedim evet. diye de düşünürsünüz. Biz bununla mı e, acaba o hani tatmin olduk diye bakarsınız nedir buradaki mesele? Mesela çok temel meselelerden bir tanesi Türkiye tarihinde ilk kez e, halkın söz sahibi olabileceği bir anayasa hazırlık süreci dillendirildi. Bütün siyasi partiler bunu seçim öncesi söylediler kampanyalarda. Bu şekilde de takdim de edildi. Görüşlerde katılımlar da geldi fakat ortaya çıkan sürecin nasıl ilerleyeceği ve neden kopacağı hani geride ne bırakacak? Neyi bırakacağız da biz buna yeni diyeceğiz? Bunun tanımını henüz yapabilmiş değiliz maalesef. Yani yeni vasfını ona kazandıracak ne? Şey ne? Şimdi mesela öyle durumlar çıkıyor ki çok ironik meclisteki uzlaşı komisyonunda. Tabii her parti aynı görüşte olmayabilir vesaire ama genel bu tür şeyler olduğunu basından da okuyoruz. 12 Eylül anayasasının belli hükümleri üstünde mesela e tamam işte bunda uzlaşalım tamam mutabık kaldık. E, şimdi bu biraz manasız bir durum. Yani <gülüyor> onun üzerinde hani şu hükümde veya bu hükümde şu paragrafta bile olsa e, niye onun üstünden gidiyorsunuz bir kere? Yani siz e, bir temiz sayfa açın e, ve, ve siyah mürekkeple beyaz sayfaya oturup yazmaya başlayın. Yani o sistematiği niye kullanıyorsunuz? Yani o sistematik de ...dikkat çekici olabiliyor. E bu şimdi bence... Pratik dik... olsun diye olabilir hmm. belki. <gülüyor> Ama işte o zaman kılavuzu... Kar, ...karga olan durumu çıkıyor ortaya. <gülüyor> yani bir ikincisi... ...şu, bu demin söylediğim... ...o civic education meselesi... ...yani anayasa... ...hazırlık sürecine... ...başlamadan önce, yani yazım... ...faslı başlamadan <gülüyor> önce işte... bir takım ...şeyler alındı, teklifler bilmem ne... ...halktan, üniversitelerden, örgütlerden... ...fakat... Bu orada kesildi bitti Tamam artık burada yetti. Sizin katılımınız buraya kadardı. Bundan sonra bu heyet çalışacak burada. <gülüyor> tamam o heyet çalışsın ama bu heyet şeffaf çalışsın. <gülüyor> şeffaf çalışmaması niye isteniyor? Ee, aslında o He Anayasa Uzlaşı Komisyonu'nun <gülüyor> çalışma esaslarına dair bir 15 maddelik böyle yönerge gibi bir şey var. Meclisde o kabul edildi. Onun 10. maddesinde şey diyor... Başkan yani meclis başkanı aynı zamanda komisyonun da başkanı <gülüyor> belli dönemlerle şeffaflığı sağlamak üzere işte ne olup bittiğine dair açıklamalar yapar falan. Yani şey bu sürece halkı dahil etme konusunda bilgi verme meselesi bundan ibaret. Bu da ne kadar periyodik ne kadar yapıldı tartışılır. Dolayısıyla bu sürecin kendisinin de yani hazırlık sürecinin kendisinin de ee, aslında e, demin sözünü ettiğimiz o süreç kavramıyla idarenin usul Hı -hı. vesaire Hı -hı. anlamında e, birlikte değerlendirmesi lazım. Bir şey söyleyeceğim ve ondan sonra bir müzik arası vereyim tamam. istiyorum. Bir, biraz hani havayı hafiflet, hafifletmek üzere söyleyeceğim bunu. Şimdi eğer e, süreç, oradaki bilgilendirme ve şeffaflaştırma süreci anayasa yapılması e, sürecini şeffaflaştıran süreç diyelim. Eğer e, meclis başkanının bana bilgi vermesinden ibaretse, beni dinlemesinden ibaret değilse ben de onu Kendimi, ona kendimi dinletebilmek için Bir yöntem bulmak zorundayım evet. Mesela Gezi Parkı'na çıkabilirim değil mi? Onun için yani <gülüyor> bu da bir kamusal haktır sonuçta. Değil mi benim de bilgi vermem lazım ona çünkü bana bir şey bilgi... İşte orada <gülüyor> diyorlar ki sizin vadeniz şuraya kadar yani ne bileyim Nisan 2012 sonuna kadar siz halk olarak bunu bildirin ondan sonra artık biz bunu değerlendireceğiz. Yani işte bu değil aslında yani o süreci sadece bir parlamento komisyonunun iç çalışma süreci olarak minimize etmek e diyeceksiniz ki canım işte bu halkın seçtiği siyasi bana kişiler ne? değil mi? Olabilir halk seçti ama onlar vekil. Ayrıca As 4 seçtiler. Anayasa dört yıllığına seçilmiş vekillerce yapılabilecek bir şey değildir ki kesinlikle, sadece dört yıl onların. kaldı ki kaldı ki e, şeyde e, parlamentoda temsil edilen gruplardan ibaret değil e, siyaset sonunda. Şüphesiz. Bugünün e, şarkısı da yine Turgut Tarhan'dan gelecek. Hayır o söylemeyecek o seçti. Evet. <gülüyor> ne çalacağız? Yine The Doors'tan Jim Morrison döneminden. Waiting for the Sun. Waiting for the Sun evet. Yasaların Ruhu programındasınız. Açık Radyo'da Ayşe Çavdar ve Turgut Tarhanlı'yı ağırlıyorlar. Ee, anayasa yapmaya çalışıyoruz şurada. <gülüyor> Nasıl bir süreçte yapılması lazım? Az önce eleştirdik. Böyle olmaz. Yani hani meclis başkanı arada bir bilgi verecek. Diğerlerini dinlemeyecek. Vatandaşa sorulmayacak. 12 Eylül anayasasının üzerinde uzlaşılan maddeler kalacak. Vesaire. Böyle yapılmayacağı evet. açık nasıl yapılması lazım? Bu defa ikinizden de ideal bir anayasa yapma sürecini dinleyelim. Evet, yani tabii yani halkın bireylerin, örgütlerin, kurumların görüşleri alınmadı değil. İşte herkes kendi meşrebine göre bir şeyler yazdı, iletti. Ama benim bir süreç olarak bunu anlamlı kılabilecek yaklaşımın e, belli bir vadeyle bu katkıların kısılmaması ve bitirilmemesi ve akması idi. Yani madem ki ilk kez böyle bir fırsatla karşı karşıyayız, dolayısıyla bu fırsatın olabildiğince değerlendirilebileceği, zenginleştirilebileceği ve bir demokrasinin konsolide edileceği mecrada ilerlemesi, kükremesi, akması. E, tabii şeyi demiyorum, yani insanlar sokaklara dökülsün, böyle ikinci meşrutiyet gibi işte... E, ...kardeşlik, özgürlük, eşitlik diye bağırsınlar demiyorum ama yani... E, e onun çağ uydu o şekilde onun bağırıyordu. Onun çağı evet, o Fransız daha... devrim ruhu. E, bugün e, başka şeyler var. Yani bu dile gelebilir... ...bunlar dile gelebilir ve dile getirilmesini sağlayıcı ortam, atmosfer yönetilebilir, yönlendirilebilir. Yönlendirilebilir derken manipüle edilsin anlamında söylemiyorum. Yani bunları en azından... Bilgi. Öğrenilebilir, koordine, Evet, edilebilir. yani koordine evet. edilebilir. Hı -hı. Koordine edilebilir ve dolayısıyla insanların bu katılım süreci de öğretici bir süreçtir. Yani bugün bu işte geçen hafta başlayan Gezi Park'taki durum da aslında... ...bir öğrenme sürecidir... ...yani hatalar olmadı mı değil mi... ...evet var belli şiddet örnekleri oldu... ...vesaire falan ama bunlar... ...önlenmeye çalışılan şeylerdi... ...oradaki hedef aslında böyle bir şey değildi... Şeydi. ...dolayısıyla bu hala da güçlü biçimde... ...korunan bir çaba... E, ...fikren ve eylemsel anlamda gördüğümüz kadarıyla... ...dolayısıyla... ...öğrenme sürecine imkan ver, veren bir ortam... ...bir iklim... E, ...çok önemli... ...anayasa konusunda bir başka sürpriz ortaya çıktı... İkinci bir süreç meselesi. Anayasa otobüsü harekete geçti. Kalktı istasyondan ve bu defa e, Kürt meselesinin halli için bir başka otobüs daha kalktı geriden ve buna yetişti. Şimdi ne olacak acaba? Yani iki süreç e, biri diğerini görmeyecek mi? Ya da İmkansız diğeri, görmeden. Ha, şimdi, Belki de biri diğeri için vardır. Şimdi evet. burada evet ona geleceğim zaten. Yani demek istediğim. Ee, bu Kürt meselesinin halline ilişkin bu yeni başlayan süreç e, anayasa hazırlık sürecinde eğer e, yer bulmayacaksa kendisine ki bunu düşünemiyorum. E, dolayısıyla bir anlamı yok. Yani ne anayasa yapmanın anlamı var ne Kürt barış sürecinin <gülüyor> anlamı var. Hı hı. Bunları mecz edecek bir çabaya ihtiyaç var. Ve bu mecz ederken hani başka bir şeyleri de gözden geçirmemek. Yani ee, eğer hani Kürt kimliği mesela. Evet. Atıyorum şimdi tamamen hani şey olarak konuşuyorum. Anayasanın içerisinde bir şekilde yer alacaksa başka kimlikler ne şekilde yer alacaklar diye de bakmak belki. Çünkü Tabii. hani o Tabii. hukukun genellenebilirliği, Tabii. anayasanın Tabii. kapsayıcılığı mevzunu. Bunlar mümkün ve bunlar aslında zor olmayan da işler. Yani e, düşündüğünüzde düşündüğümüzden veya tahmin edilenden daha da kolay çözümleri bulunabilecek meseleler Ben geçen yıl. Adıyaman'da bir baronun davetlisi olarak gitmiştim. Bir panelde konuşmacı olarak. Orada bir yer, yerel halktan bir kişi şunu söyledi. Nasıl bir anayasa? Anayasa konulu bir işti. Şöyle dedi. Adam gayet basit bir biçimde açıkladı. Açtığım zaman içinde kendimi görebileceğim bir anayasa dedi. Şimdi siz buna bu tabii herkes, ki, için geçerli herkes için şimdi. geçerli bir şey. Yani burada ne var? Burada özgürlük var, eşitlik var, tanınma var. Bir iklimin yaratılması var yani buna siz bu reçeteyi verdiğiniz zaman teknisyenler bunu hazırlayabilirler ne olduğunu cevabını verebilirler Çok ama doğru. ilkesel olarak biz o adamın o halk adamının verdiği bu düsturu siyasetçiler vermedi biz nasıl bir kısa anayasa olsun. Efendim Bunun masit olsun. Ne demek kısa, ne demek kısa anayasa olsun? Yani kısa, bunu zamanında özel da söylerdi. Bakın Benim yani kısa anayasa ne demek kısa anayasa? Aklıma bir şey geliyor ama pek ihtimalle vermek evet. istemiyorum. Acaba AKP özellikle Sayın Başbakan seçmen kavramıyla yurttaş kavramını birbirine karıştırıyor olabilir mi? <gülüyor> ee, yani şu anayasa sürecinden de hani anayasa sürecine ilişkin söyledikleriniz de evet. onun e, halkı dinledim dediği zaman dinlediği kesimlerde evet. bana sanki hani seçmenle mesela be, benim milletim diye de konuşuyor ya sık sık evet. ya yani bana sık sık hani şeyi düşünüyor yurttaş kelimesinin hani karşılığı ile evet. seçmen kelimesinin karşını karıştırıyor olabilir ve seçmeni yurttaş kelimesinin içeriğini seçmenle sınırlıyor olabilir bu ciddi bir olabilir bir belki ben daha da vahim bir tanım yapabilirim belki e, ...yurttaş da değil de... ...ve seçmen de değil de... ...tebaa. Çünkü e, Avrupa Konseyi... ...parlamenter asamblede... ...bir konuşması oldu başbakanım... ...bir yıl aşkın bir süre önce... ...orada e, özellikle... ...gayrimüslim Türkiye vatandaşları... ...konusunda bir soru geldi... ...kendisi de bir Fransız parlamenterden... E, ...yani haklarıyla ilgili... ...Türkiye'deki gayrimüslim azınlıkların... ...haklarıyla ilgili... E buna başbakanın cevabı şuydu. Böyle bir şey yani bir haklarının haleldar olması mümkün değil. Zira ben onların haklarına kefilim dedi. Şimdi bir başbakanın bir demokraside ülkesinde yaşayan insanların haklarına kefil olması diye bir şey yok. Olamaz. Siz ölürseniz ne olacak? Eşiniz, dostunuz, çocuğunuz mu kefil olacak? Ya da partiniz mi? Böyle bir şey yok. Bir kefalet ilişkisinin konusu değildir bu. Bu eşit yurttaşların sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanabildiğiyle ölçülebilen ve orada bir arıza ortaya çıkarsa da bunun cevabını verebilecek mekanizmaların olduğu, saydam mekanizmaların olduğu ve dolayısıyla mağduriyetlerin tanımını mağduriyet olarak yapabilecek denge denetim mekanizmalarıyla işleyen bir cihazdan söz ediyoruz, bir devlet cihazından. E, Aksi hali sanki başbakana da haksızlık. Yani bu kadar da aşırı kadar yüklenilmez 40, ki insana. Yani yani. 76 milyon insanın faaleti ciddi uykularını kaçırır insan yani. Ee, Anna çok güzel bir tanımı var siyaset için. Ee, çok sesli Batı müziğine e, referans vererek e, aslında bir orkestrasyondur diyor. Tabii. Ee, dolayısıyla yani e, toplum yapısı çok farklı gruplardan, çok farklı aidiyetlerden... kendisine psikolojik veyahut başka e, tanımlarla... E, ...ortaya koyan... ...gruplardan oluşur. Ha, önemli olan bunların her birinin... ...çıkardığı sesin... E, ...bir şekilde orkestra edebilir. Yani hepsinin bir... ...armoni sağlanabilmesidir. Evet, evet. E, bu armoninin sağlanması... ...kolay bir şey değil. Ha, hiç kimse kalkıp da tamamıyla benim dediğim olacak dediği anda bu armoninin sağlanmasına imkan ihtimali. Yok. Mesela benim kırmızı çizgilerim var dediğiniz an zaten siz başka bir nota çalıyorsunuz orada. Yani benim kendi notam budur hep ona basıyorsunuz. Siyaset dediğin herkesin bir adım geriye çekilebildiği belirli asf. ...müştereklerde zamanda anlaşabildiği... ...ama kendinden ödün vermek anlamında... ...demiyorum, yalnızca... ...bu e, zaten bütün bunlar... Uzlaştı. bir e, ...hukuk dediğin... ...bir anlaşma süre, şeyidir... E, ...dialogtur, bir... E, ...iletişim, pazarlık sürecidir... Evet. ...bir anlamda, evet. dolayısıyla... E, ...eğer sen bunlara... E, ...saygı göstermiyorsan... E, ...zaten e, orada da... ...ne bir demokrasi var, ne bir... ...hatta politika var... Evet kolay bir şey değil ama devlet dediğinin de bunu karşılamaktan başka hiçbir görevi yok. Eğer bunu yapamıyorsan zaten göreve talip olmamalısın. Ben lazım. burada bu söylediğine paralel anayasa hazırlık komisyonuyla ilgili de bu bağlamda bir şey söylemek Hı -hı. istiyorum. O da şu. Şimdi anayasa uzlaşı komisyonu bir yasama komisyonu değil. Yani yasama komisyonlarında temsil edilen partiler parlamentodaki boylu sıralarına göre temsil edilirler. Hı -hı. Ne kadar çoğunluğunuz varsa o kadar da adamınız olur bayağı kadınınız olur orada. Şimdi bu komisyonda dört temsil edilen partiden eşit sayıda üye var. Demek ki bu komisyonun Müzellikle. üyelere, evet anayasa uzlaşı komisyonunu karşılıyorum. Bu komisyonun partilere ve orada temsil edilen üyelerine yüklediği etik sorumluluk, öteki yasama komisyonlarından daha farklı bir etik sorumluluk. Yani siz burada benim kırmızı çizgim şudur. Benim formülüm budur. Zinhar geri adım atmam gibi bir anlayış içerisinde. Öbür yok, komisyonlarda yok. olabilirsiniz. Orada çünkü parti programlarınız var. ve Burada başka bir ideal için bir araya gelmiş durumdasınız. Eşit boydasınız. Sizin kendi kırmızı çizgileriniz yok. Ortak beyaz çizgileri bulmak, bulmak zorundasınız. Bu etik sorumluluğun altını çizmek tamam, lazım. Efendim, süremizi bir hayli açtıktan sonra bu haftada veda ediyoruz yasaların ruhundan hoşça kalın hoşça kalın hoşça kalın yasaların ruhu